Böyle dua edilir mi? Merhum Nasreddin hocanın Allah'ım bu sıkıntıyı benden alma diye dua ettiğini duyanlar hocaya sorarlar. Niçin böyle dua ediyorsun? Sıkıntının kalması için hiç dua edilir mi? Hoca cevap verir. Allahu Teala her sıkıntıdan sonra ferahlık, her ferahlıktan sonra sıkıntı vaat ediyor. Ben bu sıkıntıya alıştım. Yeni gelecek sıkıntının ne olacağını bilmiyorum. Ya sabredemeyeceğim bir sıkıntı olursa onun için bu sıkıntının kalması için dua ediyorum dedi ve duaya kim amin dedi Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında kıtlık oluyor hayvanlar toplanıp Süleyman Aleyhisselam da dua ediyor bütün hayvanlar duasına amin diyorlar fakat beklemelerine rağmen yağmıyor bu sefer karınca dua ediyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam amin diyor. O anda yağmur yağmaya başlıyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi ben ki senin peygamberinken dua ettim fakat yağmur yağmadı. Şu karınca dua etti de yağmur yağmaya başladı. Allah Celle Celaluhu da cevaben ey Süleyman peki bu duaya kim amin dedi buyuruyor. İşte sır burada.